512, numaralı konu, Ebu Eyyub el-Ensari'nin bu husustaki kıssası, evet, Ebu Eyyub, Hz. Peygamberle beraber Bedir Savaşı'na katıldı, sonra Müslümanların her savaşına iştirak etti, ancak birisine katılmadı, o da ordunun başına genç bir kişi getirilmişti, o sene Ebu Eyyub savaşa katılmadı, o seneden sonra, o savaşa katılmadığı için üzülüyordu, ve, kim kumandan olursa olsun bana ne, ben neden katılmadım, derdi, sonra hastalandı, o sırada Yezid bin Muaviye o ordunun başında bulunuyordu, Yezid onu ziyaret etti ve, bir ihtiyacın var mı, diye sordu, o da, evet, öldüğüm zaman beni bindir ve düşman toprağında ilerleyebildiğin kadar ilerle ve artık daha ilerleyemediğin yerde beni göm ve geri dön, dedi, vefat ettiği zaman vasiyeti aynen tatbik edildi, Ebu Eyyub her zaman, Allah Teala, hafif veya ağır olarak savaşa çıkınız, buyurmuştur, ben de bu iki vasfın haricinde değilim, derdi.